Bil Lahim, Ne Şelton Rjeen. Bismillahi Bugünkü dersimize Bakara suresinin 124. ayetiyle devam ediyoruz. Ve ibtala İbrahim, Rabbuhi kelimatin, fätemehun. Hani. Sen. Rabbi İbrahim'i bir takım kelimelerle sınamıştı da o da bu sınavı başarıyla tamamlamıştı. قال dedi ki اِنِّي جَاعِلُكَ لِنَّاسِ imama". Ey İbrahim ben seni insanlık için önder yapacağım lider yapacağım İbrahim Allah'ın bu ödülü karşısında şöyle demişti Al ve min zürriyeti Ya Rabbi benim zürriyetimden neslimden de imamlar önderler çıkaracak mısın ve Allah ...şöyle cevap vermişti. ''Kale la ahdi ahdizzalimin'' ''Zalimler, kendi kendisine kötülük edenler kesinlikle sözüme, ahdime nail olamazlar. Yani Vadim onlar için geçerli değildir.'' Burada... Ayetin ilk cümlesindeki iptila terimi üzerinde durmak gerekiyor. Türkçe'de kullandığımız gibi iptila, müptela kelimesi bir şeyin değerini ölçmek, bir şeyin özünde olanı dışarı çıkarmak, bir şeyin sırrını keşfetmek. Bir şeyin pahasını öğrenmek için onu sınamak, denemek, imtihan etmektir. Onun içinde insanın başına gelen kederlere, dertlere, acı ve ızdıraba, iptila denilir genellikle. Çünkü insanı sınayan, insanı imtihan eden, insanın Dayanıklılığını ölçen bir birimdir acı. O nedenle iptila denilir. İşte Allah da Hazreti İbrahim'i daha peygamber olmadan önce sınıyor ve deniyor. Gördüğünüz gibi peygamberler amiyane deyimiyle tombaladan çekilmiyor. Tesadüfen seçilmiyorlar. Peygamberler, peygamber olabilmeleri için bir takım sınavlardan geçiriliyorlar. İşte İbrahim aleyhisselam da bu sınavdan geçiyor ve sınavını mükemmel bir biçimde veriyor. Burada İbrahim aleyhisselamın sınandığı kelimelerin ...ne olduğu konusu tefsirlerde tartışılmış. Ayette kelimat diyor. Kelimeler. Tefsirlerde... İbn Abbas'tan gelen bir rivayete göre... ...bu kelimat... ...aşara hısal diye bilinen... ...on özellik. Yani... ...bıyık kısaltmak, sakal uzatmak... ...tırnak kesmek... ...sünnet olmak... ...koltuk tıraşı olmak... ...ve... Temizlik yapmak, misvak kullanmak, ağza ve buruna su vermek gibi kimisi doğal temizlikle, kimisi estetikle ilgili olan şeyler sıralanmış ki ben ayette kastedilenin bu olmadığı kanaatindeyim. Çünkü bütün bu şeyleri bir çocuk bile yapabilir. Bir çocuğun bile becerebileceği böyle bir şeyi bir peygamber seçiminde Allah'ın iptila olarak tarif ve tavsif etmesi düşünülemez. Kaldı ki İbrahim peygamberin hayatında imtihan aramaya ne gerek var? İbrahim gibi bir peygamberin ömründe sınandığı eğer şeyleri sıralayacak olursak, hemen aklımıza ilk gelen şey, onun ateşle sınanması değil midir? Asıl işte buradaki ayetteki kelimat harfiyen kelime manasıyla değil de onun sınandığı bu ağır ve zor sınavlar anlamına alınmalı. Zaten İbn-i Cinnî'nin El-Hasais isimli üç ciltlik harika bir eseri var. O eserin birinci cildinin başında, daha başında kelime sözcüğünü ele alır. Ve kelime sözcüğünün tüm kombinasyonlarını yazar yan yana. K, L, M harflerinden ne kadar kelime çıkar? K, ke, L, M, M, L, K, L, M, K, L, K, M, L, K, L. Bunların hepsini sıralar. 5 kombinasyon çıkan bu üç harften bir tanesi hariç diğerlerinin tamamının ortak anlamı şiddet ve güçtür der. Çok ilginç bir araştırma. İşte kelimenin etimolojik manası da gösteriyor ki, ayette geçen kelimat insana çok şiddetli gelen, çok güç gelen bir imtihan olsa gerek. O da hiç şüphesiz ki İbrahim Aleyhisselam'ın Nemrud'un halkı uyutmak için icat ettiği putları kırdıktan sonra atıldığı ateşti. Yine öz evladını Allah'a kurban etmekle sınanmasıydı. Yine İbrahim Aleyhisselam'ın Kabe'yi yapmakla sınanmasıydı. Yine hicretle sınanmasıydı ki ülkesini terk etti. Önce Harran'a, sonra Filistin'e, sonra Mısır'a ve sonra ta iç Arabistan'a, Mekke'ye kadar bir ömrü hicretle geçti. Bütün bunlar ağır ve zor sınavlardı. İşte İbrahim Peygamber bu ağır acılarla, ağır imtihanlarla sınandı ve Ayette de ifade edildiği gibi onların tamamını da kazandı. Bu sınavlardan alın aklıyla çıktı. Onun için İbrahim'in sınandığı kelimelerden kasıt işte onun başından geçen ve onu halil eden yani Allah dostu eden bu sınavlarda diyoruz. Ve bunun üzerine Allah kazandığı sınavın ödülünü verdi ona. Buyurdu ki seni insanlığa önder kılacağım. Cailuke linnâsi imama. İmam kılacağım. Ayette imam olarak geçiyor. Yani önder, yani lider, öncü. İmam bu demek ki. Bizim toplumumuzdaki o bizim burun kıvırıp da geçtiğimiz, o bizim dudak kıvırdığımız imam var ya aslında o imam olabilmek için İbrahim olmak gerekiyormuş. Onun için Allah insanlığa imam olarak seçtiğini buyuruyor. İmam Üm kökünden gelir. Üm anne demektir. Anne. Ümmet de aynı kökten gelir. İkisi akraba kelimelerdir. Aynı kökten gelirler. Neden böyle bir kökten gelir derseniz, çünkü lider, önder, lider olduğu toplumun annesi gibidir de onun için. O topluma anne gibi kucak açacak, anne gibi şefkatli, anne gibi merhametli, Anne gibi rahmetli davranacaktır da onun için. Bir şeyin ümmü yani annesi Arap dilinde 1- O şeyin varlığına sebep olan 2- O şeyi terbiye eden 3- O şeyi ıslah eden 4- O şeyi koruyan ve gözeten kimsedir. Demek ki İmamın özelliği de bu. Yöneticinin, liderin, öncünün özelliği. Öncülük yaptığı kimseleri, insanları, halkları, toplumları, cemaatleri bir anne gibi koruyup kollaması, dönüp gözetmesi, terbiye etmesi, onlara önderlik ve örneklik etmesi, onları işte Hz. İbrahim bu anlamda imam seçildi. Yine ümmet de aynı kökten gelir. Ümmet, ileriki ayetlerde işleyeceğimiz gibi insanlık ailesinin ana toplumu demektir. Nasıl imam ümmetin anası ise ümmet de insanlığın anası. İmam ümmete öncüdür, ümmet insanlara. İmam ümmetin örneğidir, ümmet insanlığın örneğidir. Bunun üzerine Hazreti İbrahim şöyle bir duada bulundu. Benim neslimden de önderler yarat. Tabii ki ana gibi bir baba herhalde Böyle bir duada bulunurdu. Böyle şefkatli bir duada bulunurdu. Yani Allah kendisine bir ödül vermek istediğinde, ödülü hemen sırf kendisi için değil de, ödülün içine çocuklarını ta ileride gelecek neslini dahi katmak için böyle bir duada bulunuyordu. Ne müthiş bir şefkat bu. Tam İbrahimi bir şefkat. Neslimden de diyor. Neslimi demiyor. Çünkü o da biliyor ki bir insanın tüm çocukları hiçbir zaman öncü olamaz. Onun için meslimin içinden de diyor. Ancak bu duaya verilen cevap nedir? قَالَ لَا يَنَا لُهْرِ Allah dedi ki, zalimler bu sözüme dahil değildir. Zalimler sözümden hariçtir. Evet, zalim yani... Kendine kötülük eden, kendisine kötülük eden, herkese kötülük edebilir. Onun için de zalimler, önder, lider, başkan, örnek, imam olamazlar. Bu ayete dayanarak birçok alim, başta tabi'in, sahabe ve daha sonra gelen imamlar olmak üzere birçok alim Zalimler öncülük yapamazlar. Yönetici olamaz zalim hükmüne varmışlardır. Bu hükümden dolayıdır ki Hz. Hüseyin Emevi sultasına karşı ayaklanmıştır. Ve bu ayeti delil göstermiştir. لَا يَنَانُ عَدِ Çünkü zalimlere boyun eğilmez. Zalimler önder, lider... Ve başkan olamazlar. Yine İmam-ı Azam işte bu ayete dayanarak çağının yönetimlerine karşı çıkmış. Hatta bir kezinde Emevi valisi kendisini başkadı olması için sıkıştırınca yani bugünkü anlamda Anayasa Mahkemesi Başkanı veyahut da Yüksek Hakimler Kurulu Başkanı Diyebilirsiniz. Olması bu görevi alması için işkence altına alınca değil baş hakimlik, baş yargıçlık görevi şu mescidin kapılarını say deseniz yine vallahi saymam demiştir. Çünkü zalimlerin yönetimini meşrulaştırmaktan korkmuştur, çekilmiştir. Yine Emeviler o yaşarken yıkılmış, o yaşarken Yönetime Abbasiler geçmiş. Abbasiler de aynı teklifi yapmışlar. Ve onlara karşı da Ebu Cafer Mansur, Abbasi halifesi Ebu Cafer Mansur'a karşı da cevabı aynı olmuştu. Ve bu cevap karşısında işkenceye çekmişler. İmamı hapsetmişler. işkence altında can verdiği halde görevi yine de kabul etmemişti. Onun için İmamın bu ayet konusundaki tavır ve fikirlerini Cessaz Ahkamul Kur'an isimli eserinde harika bir biçimde özetler. Ve der ki orada, imama iftira ediyorlar. Bazıları diyorlar ki, Güya İmam, zalimlerin, fasıkların imamlığı caizdir diye içtihatta bulunmuş fetva vermiş diyorlar. Bu ona büyük bir iftiradır ömrü zalimlere karşı böyle bir mücadeleyleyle geçen ve ömrünün sonunda zalimlerin elinde can veren bir imam böyle bir içtihadı nasıl yapar der. Evet. La zalimi. Zalimler sözüme ulaşamazlar. Yani bu sözümden hariçtir onlar buyuruyor Cenab-ı Hak. Bu ayete Bakarak rahatlıkla söyleyebiliriz ki zalimler hiçbir zaman bu ümmetin önünde önderliğe, liderliğe layık değillerdir. Buradan şunu çıkaramayız, zalimler hiçbir zaman önder olamayacaklar. Tarihte de olmuşlardır, bugün de oluyorlar, gelecekte de olabilirler. Lakin bu ayetle söylenmek istenen şey şudur, layık değildirler. Önderliğe liyakatleri yoktur demektir. Eğer layık olmadıkları halde önderlik makamına, liderlik makamına geçmişlerse orayı gasp etmişler. وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ Hani bunun üzerine biz beyti yani Kabe'yi insanlar için daimi bir merkez ve güvenlik yurdu kılmıştık. Aslında bu ayetin bir üstteki ayetle irtibatı açık. İbrahim'den söz edilen yerde hemen söz çabeye getirildi. Demek ki çabe aslında İbrahim'in bir eseri. İbrahim neyin eseri? Çektiği acıların eseri. Adeta böyle bir silsile kuruluyor. İbrahim'i acılar doğurdu, İbrahim çabeye döndü. Böyle bir silsile, böyle bir bağlantı, irtibat var ayetler arasında. Onun için hemen bir sonraki ayet, 125. ayet, Kabe konusunda geliyor. وَاِذْ جِعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَاَمْنَا Hani hatırla ki biz çabeyi insanlık için daimi bir merkez ve emniyet, güvenlik yurdu kıldık. Methabeten merkez anlamına gelir. Daha doğrusu sevap da buradan gelir. Dilimizde kullandığımız sevap. Yani hak edilen, ücretin hak edildiği yer anlamına gelir. Sonuçta sizin ücret alacağınız yer anlamına gelir. Onun için orası gerçekten insanlığın sevap kaynağıdır. Ecir kaynağıdır. Hem madden hem manen. İşte bu manada bir merkezdir. Methab'dır. Yani ecrin kaynağıdır. Neyin merkezi? Elbette ki manevi dünyanın merkezi. Elbette ki ümmetin merkezi. Elbette ki İslam'ın merkezi. Elbette ki tevhidin merkezi. Onun için... O merkeze bakar tüm muvahit yüzler. O merkezden ışığını alır tüm kentler. Onun içindir ki Mekke kentlerin anası, Kabe mescitlerin ve mabetlerin anasıdır. Onun içindir ki Hicaz, yeryüzü coğrafyasının anasıdır. Çünkü yeryüzünün manevi iklimi, kokusunu oradan al. Yeryüzü ışığını, aydınlığını oradan alır. Onun için hacca gidilir. Çünkü hacca her giden o aydınlıktan nasip almaya gitmiş. İbrahim'le elleşmeye, dilleşmeye, kucaklaşmaya ve İbrahim'in verdiği sözü kendisiden vermeye gitmiştir. Onun için Kabe merkezdir. Manevi iklimin, Ebedi merkezi. Ve emniyet yurdudur. Ve emne, güvenlik yurdu. Öyle bir güvenlik yurdu ki sadece insanları değil hayvanları da güvenliktedir. Dokunamazsınız orada uçan bir kuşa. Kabe'nin kuşu ülkenizin, memleketinizin koyunundan değerlidir. Orada bir kuş oldu öldürürseniz cezası Doğrudan bir koyundur çünkü. Evet, onu kesmektir. Oranın çekirgesine dokunamazsınız. Dünyanın en pahalı çekirgeleri oradadır. Dokunursanız sadaka vermeniz gerekir. Oranın ağacına dokunamazsınız. Korunmuştur, muhteremdir, hürmetlidir. Dokunursanız ceza ödemeniz gerekir. Otunu yolarsanız eğer kendiliğinden bitmiş... İşe yarar kurumamış bir otunu haram bölgede, muhterem bölgede otuna erer, eğer tecavüz ederseniz cezası vardır. Bazen bu ceza bir koyun kesmeye kadar uzanabilir. Onun için muhteremdir orası. Sadece insanı değil vahşi hayvanları, vahşi doğası, sadece doğası değil bitkisi, sadece bitkisi değil taşı toprağı bile korunmuştur. Doğal sit alanıdır. Yeryüzünün en kadim, en eski doğal sit alanıdır. Ve birinci derecede değil, ultra derecede tarihi mekandır. Çünkü 5000 yıllık bir çağrının merkezidir orası. Onun için emniyet yoktur. Oraya sığınana dokunulmaz. Bu nedenle Hazreti Ömer demiştir ki, ''Babamın katilini eğer orada görsem elim kalmaz.'' ''Vettekihû min mekâmi İbrahim'e musallâ.'' ''İbrahim makamını duagâh ya da namazgâh edininiz. Devam ediyor ayet. ''Ey müminler o halde İbrahim'in makamını namazgâh edininiz.'' Nedir İbrahim'in makamı sorusu gündeme geliyor. Bugün birçok insan yanlış bir biçimde İbrahim makamı olarak Kabe'nin avlusunda bir camekan içerisinde korunan ve İbrahim peygamberin iskele taşı olarak kullandığı söylenilen ve ayak izleri olan, iki ayak izi olan üzerinde bir kaya parçası zannederler. Oysa ki bu zan yanlış bir zan. Bu ayette beyan edilen özellikle bu ayette ifade edilen makamı İbrahim sahabe tarafından, tabi'in tarafından ve büyük imamlar tarafından hemen tümü tarafından Kabe'nin etrafındaki toprakların, mukaddes toprakların tümü olarak ifade edilmiş. Yani haremi şerif ya da bizim hac mekanı olarak bildiğimiz tüm mukaddes mekanlar olarak izah edilmiştir. Açıklanmıştır. Bu noktada eğer İbn Abbas'ın, Cabir'in, Katade'nin, Mücahid'in bu görüşü göz önüne alınacak olursa Bizim için namazgah edinecek yer, kıble anlamına artık o taraftır. Zaten Razi de bu ayeti tefsir ederken, İbrahim'in makamını namazgah edininden kasıt, kıbleniz olarak İbrahim'in mekanını tutun demektir diyor. İbrahim'in mekanı, makamı İbrahim. İbrahim'in mekanı oralardır. Oraların tümüdür. Bir tane taş İbrahim'in makamı olarak nitelendirilemez. Öteden beri onun ismi de makamı İbrahim olarak bilinir. Lakin şu bir gerçek ki... Abdülrezzak'ın El-Musannef'inde bir rivayet yer alır. Sahih bir rivayet. Daha önce o taş Kabe'ye bitişik iken... Hazreti Ömer o taşı Kabe'den ayırıp daha arkaya namaz saflarının ve tavafın dışına almıştır. Şirk kokusuna karşı olan hassasiyetinden. İlginçtir. Oysa ki bugün hacca gidenlerin hemen tamamı o taşın arkasında namaz kılmak için birbirini ezmektedirler. Ve o taşın arkasında namaz kılma uğruna hac zamanlarında hilafsız birçok insan ölmektedir. Nasıl bir garabettir bu? Gerçekten de. Bu konunun baştan yeniden ele alınıp, makamı İbrahim, bu ayette ifade edilen makamı İbrahim yeniden aydınlatılmalı. Doğru bir biçimde anlaşılmalı. Ne ki yine makamı İbrahim'den kastın Tüm harem ve mukaddes mekanlar olduğu görüşünde olan ikinci sahabe, İbni Abbas'tan sonra Cabir'dir. Aynı isimden nakledilen bir hadise dayandırılır o taşın arkasında namaz kılmak. Kılmanın sünnet olduğu. İşin garibine bakınız. Cabir'den gelen bir hadise dayandırılır. Oysa ki hadisin nakledildiği kişinin görüşü, Makamı İbrahim tüm mukaddes bölgedir diyor. Lakin ondan nakledilen bir hadiste peygamber tavafını bitirdiği zaman makamı İbrahim ismi verdiğimiz bu taşın arkasında namaz kılardı. Hadisidir. Bu hadisi Tirmizi nakletmiştir. Bu noktada ki Müslim'de de buna benzer bir hadis nakledilir. Zaten hemen hemen hadis külliyatının birçoğu Buna benzer hadisler naklediyorlar ancak ben hepsini yan yana dizdiğimde farklı farklı lafızlarla bu hadisin geldiğini, hatta bazen bu lafız değişikliğinin hadisin komple manasını değiştirdiğini gördüm. Bu noktada hemen şöyle bir şey daha gündeme geliyor. İbrahim makamını musalla edinindeki musallanın anlamı. Musalla dua Gah manasına gelir aynı zamanda. Dua yeri, dua merkezi. Hatta, hatta taberinin de vurguladığı gibi bu vezinle gelen, Arap dilinde bu vezinle gelen bir kelime genellikle dua anlamına, dua yeri anlamına kullanılır diyor taberi. Bunu da göz önüne alınca... İbrahim'in makamını dua mahalli, Allah'a yakarma ve yalvarma mahalli olarak anlama çok daha doğru bir yaklaşımdır. Çünkü bir üstteki ayette ve bu ayette İbrahim'in duası geçiyor zaten. Bir daha sonraki tefsir edeceğimiz ayetlerde de yine Hazreti İbrahim'in dualarından söz edilecektir. Onun için bendeniz İbn Abbas'ın, Cabir'in, Katade'nin, Mücahid'in Görüşü olan İbrahim'in makamı tamamen Mekke'nin etrafındaki kutsal haç yapılan mekanlardır görüşünün daha doğru bir görüş olduğunu ve razi gibi bizim için bu emrin anlamının o tarafa dönerek kıblegah olarak orayı kullanıp namaz kılmak anlamına geldiği görüşündeyim. ile İbrahime ve İsmail ile entahhira beytiyelik taine ve laiffine var <gülüyor> Ruke hani bir zaman biz İbrahim'den ve İsmail'den tavaf edenler tavaf edenler iç dünyasını imar için kapanacaklar ve Uzun uzun rükû ve secde ederek namaz kılacak olanlar için evimi tertemiz, pırıl pırıl edin diye söz almıştık. Burada taifin geçiyor, tavaf edenler. Tavafın ne olduğunu biliyorsunuz. Kabe'nin etrafında yedi kere dönmeye tavaf adı verilir. Tavafa Hacerül ül Esved isimli bir taştan başlanır ve yedi kere dönülür. Aslında bu dönüş evensel koroya katılmadır. Bu dönüş bir aşk dönüşüdür. Bu dönüş bir ilanı aşktır. Tavaf bir aşk hareketidir. Aynen pervanenin lambanın etrafında dönüşü gibi. Döner döner döner. Işığa olan aşkını yenemez, kaldırır kendisini lambanın içine atar ve bir cız sesi duyulur. Ölmüştür. İşte onun gibi. Pervane olup Allah'a olan muhabbetini kulun döne döne ifade etmesidir. Yedi rakamı sonsuzluğu ifade eder Arap dilinde. Kinayedir. Aynen atom çekirdeğinin etrafında elektronun dönüşü gibi. Aynen dünyanın etrafında güneş, ayın dönüşü gibi. Aynen güneşin etrafında dünyanın dönüşü gibi. Aynen galaksinin belli, bilinmeyen bir merkezinin etrafında güneş sisteminin dönüşü gibi. İşte bu evrensel korayı taklittir tavaf. Tavaf eden her mümin, ya Rabbi, ben de Evrenin korosuna katıldım. Sana ilanı aşk ediyorum. Muhabbetlerimi sunuyorum. Onun için dönüyorum ya Rabbi. Ya Rabbi mikro ve makro kozmosla beraber ta eşyanın en küçük maddesi, en küçük birimi olan atomdan güneş sistemine kadar her şey senin koyduğun yörüngede dönüyor. Ben de artık sana Geldim ve senin emrine amadeyim. Ben de muhabbetlerimi sunup senin koyduğun yörüngede dönüyorum ya Rabbi. Bununla sana teslimiyetimi belgeliyorum demektir tavaf. Akifin, Akifin aslında itikaf buradan gelir. Resulullah Medine'ye göçünce her yıl itikafa çekilirdi Ramazan'ın son 10 gününde. İtikaf, iç dünyasını tamir için dış dünyadan çekilmek demektir. İtikaf, iç dünyaya yolculuğa açılmak demektir. İtikaf, insanın içine doğru çıktığı bir hicrettir. Onun için adeta Hıra, Medine'den sonra Resulullah da itikafa dönüşmüştür. Ve bu bir sünnet olarak ümmete kalmıştır. İşte bunlar için evimi tertemiz... Kırıl kırıl tutun diye İbrahim ve İsmail'den söz aldık diyor. Cına bak. Ve İzzal İbrahim, İbrahim demişti ki bir zaman hatırla, Rabbi J'al Haza Belde'n Amen Verzuk Ahl Min Al Thamarat. Man Amen Minhum Bil Allah Ve Yom Ey Rabbim, Bu Belde'nin, Bu Toprakların Halkını bereketli bir toprağın halkı kıl. Onları derin ve sınırsız rızıklarla rızıklandır. Minessemerati Rız birçok ürünlerden, meyvelerden rızıklandır. Men amene minhum billah. Ancak benim bu duam sadece onlardan Allah'a iman eden ve ahirete iman edenler içindir. Allah'a ve ahirete iman edenleri bu topraklarda sayısız nimetlerle rızıklandır Ya Rabbi diye dua ediyorum. Niçin? Bu niçini anlamanız için Mekke'yi görmeniz lazım. Dağında ot bitmeyen ne hayvancılığa ne de ziraate elverişli bir avuç toprağı bulunmayan o simsiyah lav kayalıklarının yüzünüze garip garip baktığı o coğrafyayı tanırsanız eğer bu duanın o coğrafyada yaşayacak insanlar için ne anlama geldiğini anlarsınız. Ve özellikle bu duayı yapan insanın yıllar sonra kavuştuğu ciğer paresi olan İsmail'ini annesi İsmail'in annesi Hacer'le birlikte bu dağında ot bitmez, kuş uçmaz, kervan geçmez yere bırakıp da gittiğini hatırlarsanız bu duayı için yaptığını anlarsınız. Bu dua öylesine bir yürekten yapılmış ki, öyle yürekten yapılmış ki bu dua, bu dua nasıl tutmuşsa bugün gidin yeryüzünün en bahtiyar dilencilerini orada görürsünüz. Orada Olmayan bir kol dahi buradaki fabrikadan daha büyük gelir getirebilir. Yürüyemeyen bir ayak, kesik bir ayak, kesik bir kol, Kabe'de, Mekke'de, burada bir fabrikadan daha çok gelir getirebilir sahibine. Niçin? Ben Hz. İbrahim'in bu duasına bağlıyorum. O dağında ot bitmeyen, o bir avuç ekecek toprağı bulunmayan o yurdun, İnsanları İbrahim'in duasının bereketine öyle öyle büyük bir bolluk, büyük bir bereket içinde yaşıyorlar ki ancak bunu gidenler görür. Çünkü yeryüzünün en büyük turizm gelirinin olduğu belki de yeryüzünün en kadim beldesidir desem yeridir. Üstelik ne girilecek denizi var, ne çıkılacak gezilecek ormanı var, ne güzülecek ırmağı var. Hiç yeryüzünde siz böyle bir yer tanıyor musunuz? Eğer bin yıl ömrünüz olsa ve bin yıl gezecek kadar paranız olsaydı ve bin tane gidecek, gezecek yer adresi dizseydiniz alt alta, bin birinciye eğer Kabe olmasaydı Mekke gelir miydi? Gelmezdi. İşte bunu düşünerek bu duayı anlayabilirsiniz. Ama bu dua bu dua eksik bir duaydı. Yapılış itibariyle, mantalite itibariyle eksik bir duaydı. Allah bu duanın eksiğini İbrahim Peygamber'e şöyle gösteriyor. Gâle ve men kefera. Allah dedi ki hayır kafirlere de verecek. Sadece Allah'a ve ahiret gününe iman edenlere dünyada rızık vermiyorum ki. Ben rezzak-ı alemim. Müminlerin rızkını değil kafirlerin de rızkını ben veriyorum. Dolayısıyla senin böyle tahsis etmen doğru değil ey İbrahim. Geç onu. Ben kafirlere de rızık vereceğim. Veriyorum. فَاُمَتِّعُهُ قَلِيلًا Yalnız... Onlara çok az bir mühlet veriyorum. Verdiğim rızıktan onlar çok az bir mühlet safa sürecekler. Keyif çatacaklar. ثُمَّ اَتَّرُّهُ ila اَذَابِ Sonra mı? Sonra onları ateşin azabına iteleyeceğim. وَبِئْسَ الْمَصِيرِ Orası ne kötü varış yeridir. Dönüş yeridir yerfa İbrahim Kava demin el Beyti ve İsmail Hani yine hatırla hatırlayın Ey bu ayetlere muhatap olan ayetlerin ilk ve modern muhatapları ilk muhatabı Ey Muhammed Ey sana iman edenler Ey modern muhatabı olan bu çağda yaşayanlar Ey şu anda beni dinleyenler hatırlayın Yerfau İbrahimul Kavaydı İbrahim temelleri yükseltiyordu minel beyt. Evin, çabenin temellerini İsmail'le birlikte. Ve bu sırada temellerini bitirdikten çabeyi yaptıktan sonra demişlerdi ki Rabbena takabbel minna Ey Rabbimiz ne olur bunu bizden kabul et. Şımar Bunlarını dikmediler. Biz yaptık ister et ister kabul etme demediler. O sıcakta Allah'a bir mescit armağan ettiler. Yeryüzü mabetlerinin an an anasını armağan ettiler. Ve üstelik ellerini kaldırıp bizden kabul eder misin Allah'ım diye de rica ettiler. İşte Allah için bir şey yapmanın adabı bu. İbrahim ve İsmail'in şahsında bize ibadetin edebi öğretiliyor. Yapacaksın ve yaptıktan sonra boynunu büküp kabul eder misin Allah'ım diyeceksin. Hani İmran'ın kadını da öyle yapmıştı değil mi? Ali İmran suresi 32-33-34. ayetlerde. Karnındaki doğmamış yavrusunu Allah'a hibe etmiş adamış ve denmiş demişti ki aynı aynı cümleyi o da söylemişti benden kabul buyur Allah ım. benden kabul et Allah demişti. işte İbrahim ve İsmail de aynısını söylüyor çünkü Allah'ı bilen kendi haddini bilen Allah'ın hudutsuzluğunu ve sınırsızlığını bilen biri Allah'a sunduğu hediyeyi sunduktan sonra boynunu büker ve ya yarabbi ben sundum ama sen kabul etmezsen beş para etmez der. Çünkü sen derinliğine işitensin. Niyetimizi ta yüreğimizden geçen, dile getiremediğimiz niyetimizi işiten ve aynı zamanda bu Kabe'yi niçin yaptığımızı çok iyi bilensin. رَبَّنَا وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ ve min ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ Dua devam ediyor İbrahim ve İsmail aleyhisselamın duası. Ey güzel Rabbimiz, bizi sana tam kayıtsız şartsız teslim olanlardan et. Ha güzel insanlar, siz zaten teslim olmamış mıydınız? Teslim olmayan insan ateşe atlayabilir mi? Teslim olmayan insan yatırıp da öz evladını Allah'a kurban verebilir mi? Teslim olmayan insan Allah'a kurban olabilir mi daha yavru yaşında? Ama yine de, yine de ellerini açıp bizi sana kayıtsız çatsız teslim olanlardan kıl diyorlar. Bize edep öğretiyorlar. Bize terbiye öğretiyorlar. Bize Allah'tan ne istenileceğini öğretiyorlar. Bize nasıl dua edileceğini öğretiyorlar. Ve min zuriyetine ummeten muslime tellek. Ve yine... ...kerim bir baba, rahim bir baba olduğunu... ...Hazreti İbrahim burada da ortaya koyuyor. Çünkü... İbrahim isminin manası... ...Ebun Rahimun... ...Aramca'da, İbrahimca'da, Arapca'da... ...çünkü üçü de Sami dillerindendir. Üçü de aynı kökten gelen dildir. Yani merhametli baba manasına gelir. İbrahim ismi. İşte ismiyle müsemma bir baba olduğunu... ...bir ata olduğunu burada da gösteriyor ve soyunu manevi soyunu duasında unutmuyor ve diyor ki sadece bizi sana kayıtsız şartsız teslim olanlardan etme ve min zorriyetine ummeten muslimetellek. neslimizden de sana kayıtsız şartsız teslim olacak insanlar yarat getir diye dua ediyorlar kerim bir ata böyle olur rahim bir baba böyle olur. Merhametli baba olmak işte budur. İbrahim olmak budur. Ebun rahimun merhametli ata. Ve erina menâsikenâ ve tub' aleyna. Nasıl kulluk yapacağımızı bize göster Allah'ım. Bu çok önemli bir şey. Allah'tan ibadet istemek. sahip hiç bunu yaptınız mı? İbadetin Allah'ın size bir lütfu olduğunu hiç düşündünüz mü? Aslında şöyle düşündünüz mü? Allah bize namazı vermeseydi, biz insanlar düşüne düşüne nasıl bulabilirdik Allah'a böyle bir ibadetle ibadet etmeyi? Ve bize bıraksaydı eğer insan sayısınca ibadet çeşidi olmaz mıydı? Eğer öyle olsaydı dinin birleştiriciliği nerede kalırdı o zaman? Oysa ki din... En büyük fonksiyonu insanları birleştirmesidir. İşte ibadetler en büyük nimetlerdir. İbadet için ayrıca teşekkür etmeliyiz. Ya Rabbi bize namazı verdiğin için teşekkür ederim. Ya Rabbi orucu verdiğin için, haccı zekatı emrettiğin için teşekkür ederim diyebilmeli mümin. İşte onlar da ibadet istiyorlar. Allah'a nasıl yaklaşılacağını, Allah'tan göstermesini talep ediyorlar. Ve arkasından her duanın tacı olan şu cümleyi söylüyorlar. Ve tüb aleyna ve bizi affet. Duaların tacı Allah'tan af dilemektir. Diyeceksiniz ki suç mu işlemişler ki af diliyorlar? Ben de diyeceğim ki suç işlemek sizin defterinizde ne anlama geliyor? Allah'tan gafil aldığınız her nefesi suç bilmiyorsanız eğer, Suça yüklediğiniz anlam Allah'a olan yakınlığınıza göre değişir. Kimisin için suç Allah'ın emrini çiğnemek olabilir, ama Allah'la samimi biri iseniz o zaman sizin için suç. ...samimi olduğunuz... ...Allah'a karşı edepsizlik yapmak olabilir. Eğer samimiyetiniz dost olacak kadar... ...İbrahim gibi halil olacak kadar yakınsa... ...Allah'la dostluk kurmuşsanız... ...o zaman... ...onu bir an hatırdan çıkarmanız dahi... ...sizin için suç olabilir. Onun için suç kavramına... ...yüklediğiniz anlam... Allah'a olan yakınlığınıza göre değişir. اِنَّكَ اَنْتَ التَّوْبَابُ rahim. Sen hiç şüphesiz tevbeleri çokça kabul eden merhametli bir Allah'sın. رَبَّنَا وَبْعَذْ ف۪يهِمْ رَسُولًا Dua devam ediyor. Ey Rabbimiz! Onların arasından onların arasından onlar için bir elçi gönder. Bir peygamber gönder. Yetlu aleyhim ayetik, Senin ayetlerini onlara okusunlar. Ve yuallimuhumul kitabe vel hekme. Kitabı ve hikmeti onlara öğretsinler. Ve yüzetkihim. Ve onları pırıl pırıl etsin. Arındırsın o göndereceğin elçi. اِنَّكَ entel الْعَز۪يزُ hakim. Hiç şüphesiz sen, sen yaptığı işte mükemmel yapansın. Yaptığı işi en mükemmel yapan azizsin. El-Aziz'in manası budur. Yaptığı işe galip gelen, eline aldığı her işi en mükemmel bir biçimde yapan ve hakim aynı zamanda... Yerli yerince yapan. Yani yaptığı işi yerine oturtansın. Bu duanın meyvesini biliyorsunuz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bu duanın meyvesidir. Kendisi de Kadir Şinaslığı göstermiş <gülüyor> ve şöyle buyurmuştur. Ben Atam İbrahim'in duası, kardeşim İsa'nın müjdesi ve annemin haber verdiği nebi. İşte Hz. Peygamber atası İbrahim'in duası olduğunu, duasının bir mahsulü olduğunu biliyordu. Biz de bilmemiz için bizim de Hazreti İbrahim'e Resulullah'tan dolayı teşekkür etmemiz için ne yapıyoruz? Her namazda salavat okuyoruz. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kema salleyte ala İbrahim ve ala ali İbrahim indeke amin. Ey Allah'ım, ey her mükemmel sıfatı kendisinde toplayan mükemmel Allah'ım. Muhammed'e ve onun iman neslinden gelen herkese yardım et. Onları destekle. Tıpkı İbrahim'i ve onun iman neslinden gelenleri desteklediğin gibi. Diye dua ediyoruz. Görüyorsunuz. Namazlarımıza İbrahim giriyor. Niçin giriyor? Çünkü Tevhid'in babası. Çünkü Muhammed Aleyhisselam onun duasının semeresi. Onun için giriyor. Aslında bu ayette peygamberlerin görevlerini de görüyoruz. Peygamberin görevi nedir diye sorarsanız, bir, Gönderildiği insanlara Allah'ın ayetlerini hiç bozmadan ulaştırmak, okumak. Sadece Allah'ın yazılı ayetlerini değil, Allah'ın kainattaki ayetlerini de doğru yorumlamak, doğru okumak. Allah'ın insandaki ayetini de doğru yorumlamak, doğru okumak. İkincisi, Peygamberlerin ikinci görevi ve yuallı muhumül kitabe ve l Kitabı ve hikmeti öğretmek, okumak değil burada, öğretmek. Öğretmenin, öğretimin temel amacı hayata dönüştürmek içindir. Kitap ve hikmet bir arada geliyor. için Çünkü kitap hakikatin teorik kaynağı, hikmetse hakikatin teorik kaynağını hayatın pratiğine aktaracak bir muhakeme yeteneği. İşte kitap ve hikmet onun için Kur'an'ın birçok yerinde bir arada gelir. Çünkü hakikatin teorik kaynağındaki o ilahi bilgileri, ilahi emir ve nehileri, ilahi malumatı eğer hayatın pratiğine aktaracak bir muhakeme yeteneğiniz yoksa kitap sizin için her zaman şifa olmayabilir. ''Şifa'un lilmü'minîn ve la yezîdü zâlimîne illa hâsâra.'' Zalimlerin yalnızca hüsranını artırır diyor bu Kur'an. Müminler için şifadır. İşte bu anlamda Kur'an toplumlara deva, bireylere deva ve şifa olması isteniyorsa mutlaka hakikatin bu teorik kaynağını hayatın pratiğine aktaracak Muhakeme yeteneği, yani hikmet olması lazım. Üçüncüsü de arındırsın o yüz temizlesin sizi. Neden? Ataların bıraktığı tortudan, kirden, şirkten, her türlü müşrik düşünceden, müşrik duygudan ve her türlü geleneğin tortusundan, pisliğinden arındırsın. Kötü taklitten arındırsın, sizi her türlü kötü ahlaktan arındırsın. Kafanızda kalbinizde yer alan pisliklerden arındırsın. İşte bir peygamberin görevi bunlardır. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ اِبْرَٰهِمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ Kim İbrahim'in milletinden yüz çevirebilir ki? İlla mensefihenefse kendini bilmez kimseler dışında. Kendini bilmez kimseler hariç. Kim İbrahim'in milletinden yüz çevirebilir ki diyor ayet. Millete İbrahim, İbrahim'in milleti. Yani inanç sistemi. Millet bir inanca, bir inanca tabi olanların tümüne verilen isimdir. Onun için, Aynı zamanda onların inandığı inanç sistemine verilen isimdir. Bir inanç sistemi olarak çevirmek en doğru bir çeviridir. Bu noktada millete İbrahim kimdir? İbrahim'in inanç sisteminin özelliği nedir diye sorulacak olursa, İbrahim'in inanç sisteminin özelliği işte Hazreti Muhammed Aleyhisselam tarafından tebliğ edilen İslam'ın kendisidir. Çünkü İslam Resulullah'ın tebliğ ettiği, Resulullah'ın ilk defa getirdiği bir inanç sistemi değildir. İslam'ın İslam'ın Resulullah'tan önceki tüm peygamberlerin getirdiği insanlığın değişmez değerlerinin bütünü olduğunu siz de biliyorsunuz. İşte bu noktada, bu noktada Kur'an soruyor. İnsanlığın değişmez değerlerinin tümünü içine alan İbrahim'in inanç sisteminden, kendini bilmez kimseler dışında kim yüz çevirebilir ki? O halde mefhum muhalifinden, İbrahim'in inanç sisteminden yüz çevirip de kendine yeni bir inanç ve hayat sistemi seçen herkes kendini bilmez sefihlerdir. Ve laqad istafaynahu fi'd-dunya. Biz onu dünyada seçtik. Onu dünyada arattık, netleştirdik, saflaştırdık ve innehu fi'l-ahireti lemin's-salihin hiç şüphesiz ahirette de o salihlerden kurtulmuş kimselerden olacak yani Hazreti İbrahim iz qala lehu rabbuhu eslem neden seçtik onu yukarıdaki istafeynahu onu seçtik Mustafa bu manaya gelir. Mustafa isminin manası seçilmiş demektir. Süzülmüş, arınmış, seçilmiş anlamına gelir. Her peygamber Mustafa'dır, seçilmiştir. İbrahim peygamberin seçimine sebep olan nedir diye soracak olursanız, işte 131. ayette o sebebi söylüyor. اِذْ قَالَ لَهُ Rabbi ona demişti ki, hani hatırlayın, Eslim, ey İbrahim, kayıtsız şartsız teslim ol. O da cevap verdi. Eslem tu Rabbil alemi. Alemlerin Rabbi olan Allah'a kayıtsız şartsız teslim oldum demişti. İşte İslam buradan geldi. İslam isminin kaynağı teslimiyettir. İslam'ı doğru bir biçimde okuyan bu çağın büyük mütefekkirlerinden ve öncülerinden Ali İzzet Begoviç öyle diyordu değil mi o meşhur eserinde? Ey İslam, senin adın teslimiyettir. Evet, teslimiyettir. Teslim olmayan İslam. İbrahim'in teslim olduğu gün İslam oldu. Tabii ki buradaki İbrahim'e demiştik ki ve İbrahim dedi ki ifadeleri mecazi olabilir. Yani İbrahim'e teslim ol denilmesi şart değil. Zaten hayatın kendisi Allah'ın var ettiği her şey Allah'a teslim olmanın kurtuluş Demeye geldiğini insana fısıldamakta. İbrahim'in de Allah'a teslim olması hiç şüphesiz dil ile değildi. Teslim oldum demekle teslim olmamıştı. Müslüman oldum demekle tıpkı Müslüman olunamayacağı gibi. Teslim olmanın şartları vardı. Teslim olmak bir şeyi ispat etmek. Teslim oldum demekle teslim olunamazdı. İbrahim ateşe atlamakla ispat etti bunu. İbrahim öz yavrusunu Allah'a kurban etme emrine imtisal ile teslimiyetini ispat etti. Onun için Müslüman oldum demenin de ispatı var. İspatsız teslimiyet iddiası sadece... Kuru bir iddiadan öte geçmeyecektir. Allah'ın bu tarihi 4000 yıl önce gerçekleşmiş bu hadiseyi getirip de burada ölümsüzleştirmesinin hikmeti nedir sanıyorsunuz? Elbette İbrahim'in hayatından yola çıkarak bu ayetler bize doğrudan bir şeyler söylemek istiyor. Bize bir şeyleri hatırlatmak istiyor. Bu ayetleri hayatınıza taşıdığınızda ve bu ayetlerin muhatabı olarak kendinizi gördüğünüzde siz bu ayetler bana ne diyor diye sorduğunuzda nasıl algılıyorsunuz olayı? Yani sizi neye çağırıyor bu ayetler sizce? Size ne vermek istiyor? Hiç şüphesiz. Ey kendini Müslüman... Sayan insan, bak İbrahim'in teslimiyetinden ibret al. Eğer Müslüman olduğunu iddia ediyorsan, Allah'a teslimiyetini ispat et. Allah'a kayıtsız şartsız teslim ol ki sen de İbrahim'in ordusuna seçilesin. وَوَسَّ بِهَا İbrahim. Hani İbrahim o inancı oradaki bihadaki ha allah Alem millete gider. Yani İbrahim'in inanç sistemini benihi zürriyetine çocuklarına vasiyet etmişti. Ve Yakup, tıpkı Yakup da öyle yapmıştı. Yakup, isminin antre parantez olarak burada hemen gelivermesinin sebebi nedir? Sebebi şudur. Bu ayetlerin ilk muhatabı olan Medine toplumundaki Yahudiler, Resulullah'a imanı reddederken şöyle bir gerekçe ileri sürüyorlardı. Peygamberlik bizim soyumuzun hakkı. Çünkü Allah İsmail'e ve İshak'a söz verdi. Peygamberler onun içinde sırf İsrail oğullarına mensup olarak gelecek. Sırf Yahudilerden gelecek. O nedenle biz sana inanmayız. Çünkü bizim soyumuzdan değilsin. İşte bu gerekçelerini çürütmek için Tıpkı Yakub'un duası gibi İbrahim'in de duasına vasiyeti vardı. O vasiyeti de Kur'an gündeme getiriyor. İşte bu isim, Yakub ismi onun için antre parantez olarak ayette yer alıyor. Ne demişti İbrahim çocuklarına? Ya beni, ey yavucuklarım, innallâhe estefâlekumuddîn. Allah sizin için, Allah size en saf, en temiz inancı din olarak seçti. Fala temutunne illa ve antum muslimun. Şu halde ona teslim olmadan ölümün size gelip çatmasına izin vermeyin. Ölüm gelip çatmadan ona teslimiyetinizi ispat edin. Em kuntum shuhada iz hadara Yaqub al yoksa ey Muhammed aleyhisselam'ın peygamberliğini kabul etmeyen Yahudileşmiş İsrailoğulları Em kuntum shuhada iz hadara Yaqub al-maut Şahit olmadınız mı siz? Siz şahit değil misiniz? Yakuba ölüm geldiği zaman iz qala li benihi. مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِ Çocuklarına benden sonra kime ibadet edeceksiniz, kime kulluk edeceksiniz diye bir soru sorduğuna, vasiyette bulunduğuna siz şahit değil misiniz? Çünkü Tevrat'ta yer alıyordu bu. Onlar da bunu okuyorlardı, biliyorlardı. قَالُوا Onlar da demişlerdi ki Yakub'un oğulları, Naabudu ilaahaka ve ilaaha abaika Ibraahima wa e Ismaila wa e Ishaaka ilaahan ma'buda Biz ey babacığım senin ilahına ve ataların olan İbrahim'in İsmail'in İshak'ın tek olan ilahına kulluk edeceğiz diye sözlermişlerdi. Wa ve nahnu lahu muslimun ve demişlerdi ki ve yalnızca ona teslim olacağız diye babaları Yakup Peygamber'e söz vermişlerdi. Ey Yakup Peygamber'in torunları olan ki İsrail Yakup'un lakabıdır. Ey Yakup Peygamber'in torunları olan Yahudiler. Sizin ilk atalarınız İbrahim'in yolundan gideceğiz diye babalarına söz verdiler. Ve Muhammed de İbrahim'in duasının mahsulüdür. Niçin şimdi onu inkar ediyorsunuz peki? Babanızın verdiği sözü tutmuyorsunuz. Sizin ilk atalarınız babaları olan Yakup peygambere biz İbrahim'in ataların olan İbrahim, İsmail, İshak'ın yolundan gideceğiz demişlerdi. Muhammed de İbrahim'in yolundan gidiyor. Onun duasının mahsulü. İsmail'in duasının mahsulü ve kitapta Tevrat'ta da siz bunu okuyorsunuz. Tevrat'ın Tesniye bölümünde Hazreti İbra İsmail'in duası yer alıyor ve Allah'ın da ona vadi yer alıyor. Seni semerlendireceğim diye vadi yer alıyor. Elbetdir. Yahudiler de Tevrat'ta bunu okudukları halde yine de Resulullah'a iman etmemekte direniyorlar. Tek gerekçeleri bizden değil. Evet. Tilke ummetun kadhalat. Şimdi Yahudice mantığı reddetmek için bu ayete dikkatinizi çekerim. Tilke ummetun kadhalat. Siz babalarınızla övülüyorsunuz ey Yahudiler. Yahudileşmiş İsrail oğulları. Ve müşrikler için de geçerli bu ayetler. Hepimiz için geçer. İlk muhatapları olan müşrikler de İbrahim peygamberle övünüyorlardı. Biz İbrahim'in torunlarıyız, İsmail'in torunlarıyız diyorlardı. Hem müşriktiler hem de peygamberlerle övünüyorlardı. Yahudiler de İbrahim, İshak ve Yakup ve diğer peygamberlerle övünüyorlardı. Onlar bizim atalarımız. Hani bu babam hoca diye övünenler gibi. İşte bu Yahudice bir mantık. Babam hoca, dedem hoca diye övünenler, tıpkı Yahudilerin yaptığını yapıyorlar. Ve onların tümüne Kur'an diyor ki, tilke ummetun gadhalet. Şimdi o toplumlar geçip gitti. Onlar geçip gittiler. Onlar yoklar. Leha ma kesebet ve ma Onların kazandıkları kendilerine, sizin kazandığınız size. Babanızla niye ölüyorsunuz? Babanızın yediği yemek evladın karnını doyurur mu diyor Gazali? Babanın yediği yemekten evladın karnı doymaz. O halde babanızla niye ölüyorsunuz? Sizin kazandığınız size, onların kazandığı onlara. وَلَا تُسْأَلُونَ amma kanu يَعْمَلُونَ Onların yaptıklarından asla siz sorumlu olmayacaksınız. Bu son cümlede adeta... Hristiyanların ilk günah düşüncesine bir red. Onlar da Yahudilerin yaptığının tam tersini yapıyorlardı. Babalarıyla yeriniyorlardı. Adem peygamberin yaptığı günahtan tüm çocuklarının cezalanacağını öngörüyorlardı. Onun içinde vaftiz geleneğine sarılıyorlardı. Ve İsa peygamberin çarmıhta can verdiğini iddia ediyorlar ve bu iddialarını da İsa, Adem'in evlatlarına geçen günah yükünden tüm insanları arındırmıştır diyorlardı. Yani atası insanoğlunun atası Adem'in yaptığı günahın sorumluluğunu hiç suçu olmayan ta yüzlerce göbek sonraki çocuklarına faturasını çıkarıyorlardı. İşte ayetin son bölümü de onu reddedercesine adeta velatuzalun amma chaalun onların yaptıklarından asla siz sorumlu tutulmayacaksınız diyor. Ve qalu kunu hulan abna sara Üstelik onlar şöyle diyorlar. Yahudileşin ya da Hristiyanlaşın ki doğru yola eresiniz diye bir iddia da bulunuyorlar. Onlar ilginçtir. iştir. Yahudileşin ve Hristiyanlaşın diye çevirdin dikkat edin. Elinizdeki meallerde Yahudi olun ya da Hristiyan olun diye çevirir. O bence doğru bir çeviri olmaz. Çünkü onlar Musa aleyhisselam İsa Aleyhisselam'a imana çağırmıyorlardı ki. Ya da Tevrat ve İncil'e imana çağırmıyorlardı ki. Çünkü Musa ve İsa'ya Tevrat ve İncil'e iman etmeden Müslüman olunmaz zaten. Onlar neye çağırıyorlardı? Sapmaya çağırıyorlardı. Yani Musa'dan ve Tevrat'tan, İsa'dan ve İncil'den uzaklaşıp Yahudileşmeye... Ki Musa bir İslam peygamberi, Tevrat bir İslam kitabıydı. İsa bir İslam peygamberi, İncil bir İslam kitabıydı. Onun için onların bu çağrısını Yahudileşin ve Hristiyanlaşın diye çevirdim. Yahudileşmeye çağırdılar. Müslümanlar kendilerine ya da Muhammediliğe değil İbrahim'e çağıracak. İşte bu ayetler onu öğütlüyor. Siz onları Muhammed'i olun diye çağırmayın. Siz onları İbrahim'e çağırın, tevhide çağırın, kaynağına çağırın. Yani bize gelin demeyin, kendinize gelin deyin. Kendinize gelin. İnancınızın aslına dönün. Asıl İsa'ya dönün. Asıl İncil'e dönün. İlahlaştırdığınız İsa'ya değil, tahrif ettiğiniz İncil'e değil, asıl Musa'ya dönün İslam peygamberi Musa'ya. Yoksa efsaneleştirdiğiniz, milli lider haline getirdiğiniz, milli önder yaptığınız Musa'ya değil ya da tahrif ettiğiniz Tevrat'a değil. İşte Hz. Muhammed Aleyhisselam insanlığı onların da taşıdığı öze çağırıyordu İslam'a. Yani Allah'a kayıtsız şartsız teslim olmaya. Kul bel millete İbrahim Hanife. De ki onlara cevap ver. Aksine İbrahim'in hanif olan milletine gelin. Ve ma kâne minel O müşriklerden değildi. Buradaki onların çağrısına verilen cevap çok ilginç. Hanif sözcüğü geçiyor. Hanifa yanlıştan doğruya, batıldan hakka dönene hanif denilir lügatte. İbrahim'e hanif denilmesinin sebebi de odur. Önce batıldayken hakkı bulmuştur. Onun için yanlıştan doğruya gelene hanif denilir. İbrahim'in hanif inancından kasıt tecdit olmasıdır. Yani ayıklamak. Onun içinde her peygamber müceddittir. Yeni bir şey getirme iddiasıyla çıkmamıştır peygamberler. Eskimez değerlere davet etmiştir insanları. İlginç şeyler getirmemişlerdir peygamberler. İnsanlığın tanıdığı en değişmez değerleri yeniden getirmişlerdir. Peygamberlerin davet ettiği şeyler hiç kimsenin bilmediği şeyler değil. Peygamberlerin davet ettiği şeyler insanlık nesilleri boyunca devam eden insanlığın değişmez değerleridir. Onun için peygamberler benimle başladı diye davet etmediler. Ben sizi benden önce gelen peygamberlerin yoluna davet ediyorum diye davet ettiler. Onun için İncil'lerin ilk kitaplarında yer alır Hazreti İsa'nın mesajı. Ben size yeni bir mesaj getirdim demiyorum diyor Hazreti İsa. Ben benden önce gelen Musa'nın mesajını tazelemek için geldim. Evet, onun için her peygamber kendisinden önceki nebileri tasdik ederek başlar mesajı vermeye. Bu peygamberlerin birinci özelliğidir. Burada da çağrı işte kadim olan değişmez değerleredir. Qul <gülüyor> amennâ billâhi ve mâ unzile Size balalete çağıranlara Şöyle cevap verin. Deyin ki: Emenna billahi ve ma unzile ileyna. Biz Allah'a iman ettik. Ve bize indirilene iman ettik. Allah'a ve bize indirilene iman etmekle birlikte şunlara da iman ettik. Ve ma unzile ila İbrahim. E. İbrahim'e indirilene ve İsmaila, e. İsmaila e indirilene ve İshaka İsrail oğullarının Hz. İbrahim'den türediği ilk atası olan İshak'a indirilene de iman ettik. Ve Yakub'a Yakub'a yani sizin büyük atanız lakabı İsrail olan büyük atanız Yakub'a indirilene de iman ettik. Vel espatı, ve ma Musa ve İsa onların torunlarına soylarına indirilene de iman ettik. Ve Musa'ya ve İsa'ya verilene de iman ettik. Ve ma utiyen nebiyyuna Ve tüm peygamberlere Rablerinden verilene de iman ettik. La nüferruku beyne ahadim minhum. Onların arasından hiçbirini ayırt etmeyiz biz. Ve nahnu lehu muslimun Ve işte biziz ona tam teslim olanlar. Evet böyle deyin diyor Kur'an ey Müslümanlar Müslüman olabilmeniz için siz sizi Yahudileşmeye sizi Hristiyanlaşmaya çağıranlara bunu deyin biz sizin peygamberinize sizin kitabınıza iman ettik siz de bizimkine iman ettiniz mi diye sorun. yani şunu söyleyin biz sizi bize çağırmıyoruz biz sizi ebedi hakikate çağırıyoruz gelin siz bizi sapıklığa çağırmaktan vazgeçin. Hepimiz Allah'a teslim olalım. İnsanlığın değişmez değerlerine teslim olalım mesajı veriliyor bu ayetten. Fa'in amanu bi mislima <Sessizlik> amantum bihi fadih tedaw. Eğer onlar sizin inandığınız gibi inanırlarsa, o zaman doğru yolu bulmuş olur. Ilginç, Sizin inandığınız gibi. Onlar problemlerde, problem sadece eksik inanmalarında değil dostlar. İkinci bir problem daha var. İnandıkları değerleri tahrif ederek inanmaları, inanmaları da ikinci bir problem. Tutalım ki onlar bizim inandıklarımızın tümüne inanmış olsalar. Eğer bu mantıklar, yani ikinci problemi halletmeden inanacaklarsa yine bir şey değişir inandığı değeri tahrif ederek inanmak. Aynı şeyi biz Müslümanlara uygulayalım. Siz inanılması gereken tüm şeylere inanıyor musunuz? Bu bir. Buna evet cevabı vermeniz yetmiyor. İnanılması gerektiği gibi mi inanıyorsunuz? Yoksa tahrif ederek, bozarak mı inanıyorsunuz? İşte bu ikinci problem bugün Müslümanlar için çok önemli bir problemdir. Ve bugün Müslümanların Yahudileşme noktası da burasıdır işte. Onların eksik inandıkları gibi inanmıyorlar belki. Ancak inandıkları değerleri tahrif ederek inanıyorlar çoğu zaman. Allah'a gereği gibi inanmıyorlar. Allah inançları var, lakin bozuk. Allah'a gereği gibi güvenmiyorlar mesela. Peygamber'e gereği gibi inanmıyorlar. Peygamber inançları var ancak peygamberi hayatlarına önder etmiyorlar. Bir yere kadar. Bir noktadan sonra adeta sözleşmeyi ihlal ediyorlar. Ahirete gereği gibi inanmıyorlar. Var bir ahiret inancı. Öldükten sonra dirileceklerine inanıyorlar belki. Ama... Bu inançları hayatlarına hiç aşmıyor. Ölümden sonrasına inanmamış insanlar gibi yaşıyorlar. Eğer ahirete iman etmeyenle ahirete iman edenin hayatı aynı olacak idiyse söyler misiniz iman etmenin farkı ne? İşte bu problem. Devam ediyor. وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا هُمْ ف۪ي شِقَاقٍ <شِكَاك> Eğer yüz çevirirlerse, eğer bundan kaçınırlarsa فَاِنَّمَا هُمْ ف۪ي شِقَاقٍ <شِكَاك> Ayrımcılık yapıp sapan onlar olmuş olur. Yani onlar ayrımcılık yapıp yoldan çıkmış olurlar. Ki öyle yaptıkları için sapkılar ve ayrımcılık yaptılar. Yani Allah'ın Nebisi Hazreti Muhammed Aleyhisselam onları İbrahim'e çağırdı. Oysa ki onlar Müslümanları Yahudileşmeye çağırdılar. İslam ise onları kendilerine dönmeye çağırdı. Asıl İsa'nın bozulmamış mesajına, Musa'nın bozulmamış mesajına, Tevrat ve İncil'in bozulmamış mesajına çağırdı. Onlar kendi inançlarına dahi dürüst davranmadılar. فَسَيَّكْف۪ي <gülüyor> كَهُمُ Bunu yaptıktan sonra hala onlar ayrımcılık yaparlarsa Allah sana yeter. Allah sana kafidir. Yani dönüp de arkana bakma. Bunlar niçin Müslüman olmuyorlar diye üzülme. Allah sana yeter. وَهُوَ السَّمِيُ الْعَلِيمُ O, senin ta yüreğinden geçen duyguları çok iyi işitir. Ve senin halini, durumunu derinliğine bilir. Sıvgat Allah, Allah'ın verdiği renk var ya, Allah'ın verdiği renk. وَمَنْ أَحْسَنُ min اللّٰهِ سِبْغَ Kim Allah'tan daha güzel renk verebilir ki? İfadeye bakınız. İfadedeki edebi, Belagata bakınız. Ve nahlü lehu abidû. Yalnızca, işte biz yalnızca ona kulluk ediyoruz. Allah'ın boyası. Nedir Allah'ın boyası? Allah'ın boyası, boyaların hası Allah'ın boyası. Fıtrat boyası yani. Doğal boya yani. Yaprağın, göğün, gülün, güneşin, zambağın boyası gibi. Doğal renk. Peki, Allah'ın dışındaki boyalar sentetik boya. Doğal değil, suni boya. Peki, sentetik boya, batılın boyası. Allah'ın boyası, fıtrat boyası, doğal boya. Peygamberler insanları boyamak için gelmezler. İnsanlara batılın ve beşerin çaldığı boyaları fırçalamak için gelirler. Çünkü insanların boyasını fırçaladığınızda altından Allah'ın boyası çıkar. Allah'ın boyasını fırçalamak, Allah yoluna acı çekmek, dert çekmek, Allah yoluna bedel ödemektir. Doğal boya fırçalandıkça parlar. Siz hiç fırçayla bir Kanaryanın boyasını çıkarabilir misiniz? Siz hiç fırçayla gülün yaprağının boyasını çıkarabilir misiniz? O doğal boyadır. İşte ona benzer. Dertler insanın doğal boyası üzerine çekilmiş suni boyaları döker ve altından hakiki boyaları çıkarır. Bugün Allah yoluna ızdırap çeken insanlara bakınız bunu görürsünüz. Bir gün sizin de başınıza Allah yolunda bir iş gelirse acı çekerseniz hiç korkmayın. Üzerinize çekilmiş sentetik boyalar temizlenecek demektir. O boya temizlenirse altından gerçek doğal boyanız çıkacak. Allah'ın boyasıyla onların boyasını kıyaslayın. Kıyasladığınızda Allah'ın boyasının kalıcı olduğunu göreceksiniz. Onlar 30 sene, 20 sene, 10 sene çalışırlar, bir adamı kendi kafadarı yapmak için ulaşırlar, dinlerler, kendi ideolojilerine inandırırlar. Yani boyarlar, sentetik boyalarıyla. Bakarsınız, 10 dakikada onların 10 yılda çaldığı boya sıyrılı. Ve o zat, o insan on dakikada öz boyasına, öz kimliğine, kendi fıtratına dönüvermiş ve Allah'a güzel bir kul olmuş. Bazen bu on saniye, bazen bu on gün, bazen bu on ay sürebilir. Ama kesinlikle onların verdiği, yıllarca verdiği emek, onların verdiği emeğin belki onda, belki yüzde biri bir zaman zarfında sıyrılır. Görmüyor musunuz? Etrafınıza bakınız. Allah'ın hidayetine ulaşan kimseler 30 yıllık, 20 yıllık, 10 yıllık, 5 yıllık, 3 yıllık üzerlerindeki o kirli boyayı, o sentetik boyayı belki 10 günde atıvermekteler. Hatta bazen bir sohbette, bir gözyaşıyla, babalarının ya da annelerinin ölümüyle, sevdiklerini kaybetmeleriyle, bakarsınız hatta bir sabah ezanıyla. Bir anda, bir sabah ezanı 20 yıllık boyayı sıyır vermiş, atmış. Görürsünüz ki altından Allah'ın boyası çıkmış. İşte Allah'ın boyası. Batıl değil, hakkın boyası. Sun iyi değildir, sentetik değildir. Doğal boya. İşte onun için en güzel boya diyor Allah'ın boyası. Renk verenlerin en iyisi Allah. "Küllahapajunana filallahi ve O Rabına ve Rabbukum, ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. Ne ki onlara, yoksa siz Allah hakkında bizimle tartışıyor musunuz? Allah'ın boyasını tartışmak, Allah'ın boyasının boyaların en güzeli olduğunu tartışmak, Allahı tartışmak anlamına geliyor çünkü. وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ o sizin ve bizim de Rabbimiz olduğu halde yoksa bizimle Allah'ı mı tartışacaksınız? a'maluna, أَعْمَلُونَا وَلَكُمْ a'malukum. Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size aittir. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِسُونَ Biz varlığımızı yalnızca ona aradık. De onlara. De. Ve yalnızca varlığını ona ada. Eğer varlığını yalnızca ona adarsan, Unutma ki kimsenin sana sürmek istediği sentetik boya tutmayacaktır. Varlığını yalnızca ona adayanları Allah kendi boyasıyla, çıkmaz boyasıyla, fıtrat boyasıyla boyayacak. Ve onlar çektikleri acılarda dahi hep pırıl pırıl, yap canlı olacak.